Nasrettin Hoca Balkaba, yazan Ekrem Bektaş yöneten Mehmet Burhan Genç seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın torunu Yaşar Özdemir Nasrettin Hoca'nın eşeği ve Salih Ersin Samber Emin Tarık Tibet Safdil Tuncay Halıcıoğlu ses kayıt Ali Fırat. O sevgili eşayın bozoğlar bugün keyfin yerinde yayılmıştı yine serse serpe otlar üzerinde. Hadi gel bakalım arpa ile sabununu getirdim karnını iyice doyurup dinledi. Yarın çok işimiz var bozoğlar. Ah bozoğlar. Adam gibi iki laf edebilsen, senin sohbetine de doyum olmaz. Aa. Aa. Tamam, tamam. Suyunu da verdim bir keyfin iki kat artar. Doğrusunu istersen bizim evde senden keyifli olanı yok ha. Senin şu keyifli halini de görmesem hepten canım sıkılacak. Sen keyfini bozma bari. <gülüyor> tamam tamam teşekküre gerek yok bozu olan vazifemiz. Hadi bakalım ben gidiyorum. Sabaha kadar iyice dinlen yarın bizi yorucu işler bekliyor. Hanım bu ben geldim. Boca nasrettin kapıyı aç. Aa! Nasrettin Hoca ben kim o demeden neden nasrettin Hoca olduğunu söylüyorsun? İyi ya hanım seni yormayayım dedim. Hepsini toptan söyledim. Olur mu hocam? Her şeyin bir usulü vardır. Kim o demeden kim olduğunu söylenmez. Hadi şimdi usulüne göre yeniden tekrarla. Neyi tekrarlayayım yahu? Kapıyı çal hoca. Öbet öbet yine bizim hanımın bu damarı tuttu. Aa o kadar vurma sana Neyse. Kim o? Ölünün körü. Kim mu bilmiyor musun? Aman hoca biliyorum tabi. Ama bir daha söylesen dilin mi tutulur? Hadi tekrar vur. Tekrar mı? Kapı eskidi yahu. Eskimez eskimez. Yavaş vur. <gülüyor> Kim o? Benim yahu. Aç kapıyı hanım. Ay ben seni bir yerden tanıyorum. Yapma yahu. Ben seninkini hiç tanımıyorum. Sen Nasreddin hocasın. Ben Nasreddin hocayım da sen kimsin? Şimdi kapıyı açınca görürsün. Şimdi tanıdın mı? Doğrusunu istersen çıkaramadım. Ben yanlış eve mi geldim bacan? Yanlış geldin herhalde. Dur kapıyı kapıyım. Aman ama dur dur dur sen benim hanıma benziyorsun. Zaten kapıyı zor açtırdın. Hayrola hanım bu neşenlerden geliyor. Düğüne gideceğim hoca düğüne. Onun için neşeyim. Oh oh oh. iyi iyi ben de sevindim. E, madem sevindin şimdi bana para ver. Para bu ne parası hanım? Ne parası olacak hoca düğün parası. Geline para takacağım. Ama bende para yok ki. Olmaz olur mu canım? Koskoca Nasrettin hoca da para olmazsa kimde olur? Koskoca olduğum doğru ama kesem küçük hanım. Silkelesen tek kuruş düşmez. Öyleyse bir yerden bul hoca yoksa geline ayıp olur. Doğru yahu ayıp olur. Hemen birisinden boş bulayım sen burada bekle. Ama kapıyı kapama ha yoksa döner giderim. Merak etme hoca kapıyı kapamam, kapamam. Kim o? Aç Emin Efendi benim. Ah buyur nasrettin hoca hoş geldin buyur buyur gir içeriye Girmeyeyim emir efendi bizim hanım bekliyor da ee, onu da getirseydin hoca yo gelemez düğüne gidecek Aha, bizim hanım da düğüne gitti İlle de benden para istedi neymiş geline takacakmış bende de beş akçe kalmış verdim gitti çarşıya çıksam beş param yok ya E ee, hocam sen niçin gelmiştin ne bileyim ben de mı var niye geldiğimi unuttum ey ee, otursaydın hocam. Belki aklına gelir. Yok yok. 40 yıl otursam yine gelmez. Eğer gelirse yine uğrarım. Bana müsaade. Eh. Öyle olsun bakalım. Ha. Yine beklerim. Kim o? Benim evladım. Aç kapıyı. Babam adını söylemeden kimseye kapıyı açma dedi. Ya öyle mi? Evet öyle. İyi. Adım Nasrettin Hoca. Ben Nasrettin Hoca olduğunu biliyordum ama baba böyle dedi. İyi, i̇yi, baban iyi dedi. Evde mi? Ne yapacaksın babama? Sana da yahu sen cevap ver evde mi? Babam dedi ki para istemeye gelen olursa evde yok dedi. dedi. Gönder dedi. İyi. Para vermeye gelen olursa onu içeri al otur dedi. Vay canına yahu ne babalar varmış. Hadi sen babanı çağır. Ne yapacaksın babama? Baştan başlama be çocuk. Hadi çağır. Nasrettin Hoca geldi de. Oğlum geliyorum. Geliyormuş geliyormuş. Duydum duydum. Ah hocam hoş geldin. Buyur içeri gidelim. Gir. Yok girmeyeyim Salih Efendi. Kısa yoldan diyeceğimi deyip gideyim. Bana 5-10 borç ver. Ah hocam ah. Daha önce niye söylemedin Yapma ya? Yapma yahu ne kadar önce diyecektin. Dün neler dedin hocam. Ahırı temizliyordum. Keşke dün gelseydin hocam. Yahu para bugün lazım oldu. Ah ah ah ah. ah. Ben şimdi ne yapayım? Ya bulacaksın ya? Varsa ver yoksa verme. Vah vah vah vah vah. Ben şimdi seni kapıdan boş mu döndüreyim? Yok canım sırtıma iki küfe yükle Allah Allah. Hocam <gülüyor> ben senin derdine çare olamadım. Üzülme canım eve gidince nane limon kaynatırır. Hocam olsaydı vermez miydin? Sen bu kadar merasimden sonra verirdin herhalde. Ah onu. hocam ah keşke evde yok deselerdi de sana mahcup olmasaydım. Zaten senin çocuk evde olmadığını söyledi ama ben ısrar ettim. Ah, hocam nasıl yerin dibine gireyim ben? Bir canım belki hazine <gülüyor> vah, bulursun. vah vah vah vah. vah, vah, vah, vah. Vah vah vah vah vah, vah. <gülüyor> e Sen niye vah vah diyorsun hocam Nasıl demeyeyim yahu Üç beş kuruşum olsaydı ben sana yardım etseydim ah, vah, vah vah, vah. Ah, Bu ne fedakarlık Bari başka şeyler vereyim de seni eli boş döndürmeyeyim Olur ver elin boş dönmesin Hocam Sana çok güzel bir bal kabağı vereyim Hah, O olur işte Kabağı gelinin boynuna asarız Koş oğlum koş Annene söyle Hocaya bir tane bal kabağı getirsin ...para bulamadık ama bal kabağı bulduk. Hiç yoktan iyidir. Selamünaleyküm hocam. O aleyküm selam saftin evladım. Hocam senin elinde bal kabağı var. Oo aferin nereden bildin? <gülüyor> ne yapacaksın o kabağı hocam? Gelinin boynuna asacağım. <gülüyor> ama eski de ha. Espri değil oğlum doğru söylüyorum. <gülüyor> Espri iki oldu. Bir daha tekrarlarsam espri üç olacak. En iyisi susmak. <gülüyor> e, müsaade edersen geç kalmayayım. Hanım beni bekliyor. Saftin evladım. İyi, iyi. Nerede bekliyor? E, evde bekliyor. Olsun. Zaten kadınlar evde bekler. Evde bekler ama bu sefer düğüne gidecek. Gitsin. Sana ne? Sana ne olur mu? Bu kabağı hediye götürecek. <gülüyor> Kabak hediye olur mu? Tencere götürsene. Sahi yahu iyi dedin. Hanım evdeki tencerelerden birini götürsün. Götürsün götürsün. Hadi bana eyvallah saf dil evladım. Güle güle güle güle. <Gülüyor> Hanım Hu, ben geldim yahu. Geldim mi hoca? Geldim, geldim hanım. O elindeki kabak ne olacak öyle? Para bulamadım, gelinin boynuna bunu takarsın. Aa, hiç gelinin boynuna kabak takılır mı? Pek takılır. Altın takılır, hoca bilmiyor musun? Biliyorum da değişiklik olur, fena Hoca elalem ne der? Kabak der hanım başka ne diyecek? Aman hoca alay et benim sırası mı şimdi? Öyleyse evdeki tencerelerden birini götür. Şaşırdın mı sen hoca? Senin söylediğini saftir efendi bile söylemez. Aa vallahi de billahi de o söyledi hanım. Tamam tamam yanımda biraz para var. Ben takarım sonra sen bana verirsin. Daha önce niye söylemedin hanım beni kapı kapı dolaştırdın? Pa para bulmanın zorluğunu anla diye. Sen herkese borç verirsin ama görüyorsun ki kimse sana borç vermiyor. Olsun hanım, ben herkes gibi olursam ne kıymeti kalır bana boşu boşuna Nasrettin Hoca dememişler. Eh madem öyle sen o bal kabağını götür damadın boynuna as. Hiç olmazsa Nasrettin Hoca damada kabak taktı diye milleti güldürürsün. Güldürürüm hanım güldürürüm. Zaten Nasrettin Hoca ne yaparsa yapsın bu millet güler. Herhalde sen ölünce de gülerler. Ben ölünce gülerler mi bilmem ama mezarımı ziyaret ettikleri zaman mutlaka gülerler.